Açık deniz! Açık deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Deniz'den herkese iyi fikirler, 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Tahmin edeceğiniz gibi genelde programlarımızı stüdyodan yapıyoruz. Ya da daha önce e, kaydettiğimiz şeyleri yayınlıyoruz ama ben şu anda sofaktayım. Ee, Akıntıburnu'nda, Deniz Fener'in, Akıntıburnu'ndaki Deniz Fener hemen dibinde e, bir boğaz yarışını e, seyrediyorum. Ee, bu hafta İstanbul Yerken anlamında e, önemli e, Anlar yaşadı Bir tanesi hafta içinde Soylu boylu e, Tekneler e, 2010 İstanbul Bütün e, başkenti e, Etkinliği Çerçevesinde e, İstanbul Boğazı'ndan Geçtiler Ben de tesadüfen e, Tanık oldum e, Olağanüstü güzeldi Gerçekten bu eski klasik tekneler ki bir tanesi, yanılmıyorsam, Arjantil okul gemisiydi. Ee, Üstelik çok da şansları yaver gitti. hava e, Lodosluğu dolayısıyla pufa İstanbul Boğazı'ndan yelken göstererek çıktıklarını söyleyebilirim. Ee, fakat bu arada bu etkinlikle ilgili Türk seyirde Serdar Bapoğlu bir küçük serzeniş yayınladı. Yani dünyanın başka bir yerinde bu kadar önemli bir e, deniz gösterisinin etrafında yüzlerce tekne varken bizim denizler ortalıkta yoktu. Öyle yalnız yalnız tek başına neredeyse İstanbul Boğazı'ndan çıktılar. Evet bu soydu boylu tekneler e, Yunanistan'dan ıslahat aldılar. Bir yarış bu. E, İstanbul'dan geçtiler ve Bulgaristan'a gidiyorlar. Sonra tekrarlar dönüp İstanbul'da limanlayacaklar. Ve de e, bu tekneleri gezmek, dolaşmak şansı da bulacak İstanbullular. Evet, İstanbul'un yelken e, etkinliklerine, işte bugün de şu anda ben bir taraftan sizlerle sohbet ederken bir taraftan da yarışı seyrediyorum. Aşağı yukarı görebildiğim kadarıyla bir 50-60 kadar tekne, e, Broma Bahçeli'nin startı aldılar. E, yukarıya Anadolu Kisar'ın oraya konmuş bir şamandıraya doğru, seyir yapıyorlar. Fakat ben yıllardır İstanbul Boğaz yarışlarına katıldım. Belki birazdan da bu yarışın geçmişini de anlatırım sizlere. Ama hava yağmurlu. Ben dediğim gibi bu yarışlara katıldım ve ya. genelde güneşli, bol rüzgarlı ve çok aktif bir yarış olurdu. Şu anda ise tekneler aşağı yukarı 5-7 Nats e, hızında bir rüzgarda aşağı yukarı gördüğüm kadarıyla 3-4 mil civarındaki bir akıntıya karşı kuzeye yani Anadoluysan'a doğru yükselmeye çalışıyorlar. Genelde akıntı burnuna kadar yaklaşılır. Burada atılan tramalılarla buradan sonra tekrar karşıya kandilli e, burnunu geçmek üzere yolları tekneler. Ve de genelde işte Kandilli'ye yakın o büyük bayrak direğinin altındaki yere doğru da e, varılır. Fakat <gülüyor> şu anda tekrardan hepsi aşağı yukarı buradan Akadolu'ndan zamanı attıktan sonra Vanike'ye doğru akıyorlar. E, yarışın e, zaman limiti akşamüstü saat 6 iki tur yapacaklar. Yani işte Davabahçe'nin önünde bir Şamandıra, Anadolu İstediği'nin önünde bir Şamandıra sos gitme gidip gelme rotasını yapacaklar. Fakat çok zor gözüküyor. Benim buradan gördüğüm kadarıyla. Bu arada tağlık tekneler var. Tabi bu arada şey söylemem lazım. Akıntıburnu'na e, çok yaklaşıyorlar. Yani balıkçılara neredeyse 3-5 metre kalana kadar yaklaşıp tekrardan öbür e, kontra yükseliyorlar. Genel durum eee Bebek koyu yürüyormuş gibi gözüküyor yani Vanik köye geçip ya da kıtı şey kantidi bununla kadar yaklaşanlar travma altı bebeye düşebilirlerse yürüyor gibi gözüküyorlar fakat genel klasik taktiği uyguluyor filo dolayısıyla da e, ne olacağını ben de merak ediyorum ee, birazdan buradaki e, balıkçı yelkenci ilişkisi üzerine bir sohbet kurmaya çalışacağım. Fotoğraf çeken insanlar var, tabii ki satıcılar var, balıkçılar, e, amatör balıkçılar var. E, onlar da nasıl bir sohbet oluşturacağım bilmiyorum. Program akışında nasıl olacağını bilmiyorum. E, eğer herhangi bir kısa değişme aksama olursa e, müzik de e, baş başa bırakacağım sizleri. Bu arada şu anda Mat 12'yi görüyorum. Mat 12 İzmir'de bir grubun yaptığı tekne Mat 10 çok performanslı yüksek bir tekneydi. Bu Mat 12 burnunu geçmeyi becerip e, Bebek tarafına giriyor, doğru gidiyorlar. Tam kıyıya yakın. Hiç de klasik olmayan bir e, Boğaz yarışı görüntüsü bu. Genelde çünkü bu Bebek tarafına burnundan bebeye doğru gitmek neredeyse mümkün değildir. Ama bugün e, rüzgar e, biraz kuzey doğulu esiyor düğü bu kadar de yok Hayır gelmiş seviyorum ka istiyor ee, Gökarabur daha sonra belki program sonunda bu İstanbul'un havasını ve rüzgarlarını anlatacaktır Peki e, Gükandi müzik arası e, verelim tekrardan bağlanıyoruzca Carolina, uh, stick around and tell us all the tale. Well, he fell in low with a gun street girl. Now dancing in the Birmingham jail. Dancing in the Birmingham jail. It took a hundred dollars off a slaughterhouse Joe, bought a brand new Michigan 20 gauge. With a pawn shop the radio, quarter past four, he for Keegan at the slamming of the door. Left. And fix it all sat you down the kingfish rose snuggled in a brand new pair of alligator shoes with a fireman's ring coat and a long yellow hair well they tied her to a tree with a skinny millionaire tied her to a tree with a skinny millionaire i said john It's a gunshot. Deniz devam ediyor. 94.9 Açık Radyo'da. Bugün bu programın nasıl akacağını doğrusu kestiremiyordum. İşte buradayım, akıntı Diğer kendi tekneler 5-7 nat civarındaki bir yerde, 3-4 natlık bir akıntıyı yenmeye çalışıyorlar. Fakat çok hoş bir tesadüf oldu. Ben genelde prensip olarak Açık Radyo destekçilerine teşekkür etmemeyi bir şekilde alışkanlık haline getirdim. Çünkü bu desteğin onların ciddi bir tercihi olduğunu, teşekküre gerek olmadığını dolayısıyla yani zaten e, onların olan eee dostluğumuzu tekrar tekrar vurgulayıp böyle birazcık hani a, üzerinden akan makyaj gibi olacağım düşündüğüm için teşekkür etmiyordum. Onu bugün Özel bir teşekkür. Çünkü çok müthiş bir tesadüf. Ee, Yeşim Taşdelen şu anda yanımda Akıntıburnu'nda. Fener'e de Akıntıburnu'ndaki Deniz Fener'e 15-20 metre mesafedeyiz. Biraz önce programa ara verip müzik girdikten sonra bir arabada bana el sallandı. <gülüyor> Ve... Yeşim, Taş Deren'le tanıştım. Ben şimdi e, sözü Yeşim, Taş Deren'e veriyorum. program başında da zaten destekçi olarak ismini duydunuz. Evet Açık Deniz'de Yeşim, Taş Deren'deyi beraberiz. Merhabalar. Ee, maalesef çok az rüzgar olduğu için ama yine de keyifle. Ya, kendileri izliyoruz Besson'la birlikte burada. Gerçekten inanılmaz bir tesadüf. Şu anda tanıştık. <gülüyor> Şu anda tanıştık. Ee, ben yerkenlere bakalım aşağıya inelim deniz kıyısında duralım derken sahilde bakıyorum birisi yukarı aşağı doğru giderek şey yapıyor. Ve radyodaki ses de aynı şekilde dudakları kıpırduyor. Bir de haktı ki mensum. Ve o arada tabii ara verilince ben dayanamayıp elimi sallayıp merhaba dedim. Ve birlikte şimdi... Yine de keyifle, az rüzgara rağmen, travma yapan ve de bağırıp çağırışan her şeye rağmen, yelkencileri izliyoruz. Birazdan şimdi burada balıkçılarla arasındaki e, e, ilişkiyi de konuşacağız ama, hani hazır <gülüyor> yakalamışken biraz Yeşil'le açık radyo, açık radyo destekçiliği yani. Bilmiyorum böyle bir tesadüf <gülüyor> mu? <gülüyor> evet açık radyo böyle bir şey. Yalnız bu arada yeşime de söyledim bir program öncesinde hani esraftaki balıkçılara ya program yapıyorum katılır mısınız dediğim insanların çoğundan olmaz utanırım falan tepkisi aldım. Fakat yine bu araştırma sonucuna göre <gülüyor> açık radyo burada tanınmıyor. Bu arada tanıdık tekneler geçiyor. <gülüyor> al boşunu, al boşunu. <gülüyor> Çalışmayan erken. <gülüyor> Easy Tiger geçiyor. Aslan, Emre ee, Bu arada bir Yeşil şey. Sürekli şöyle tepkiler alıyorum geçen tekneler. Atlasana Beşil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok yakın geçiyorlar e, hatta. Peki Yeşil, senin denizle ilgin nedir? E, denizle ilgin maalesef çok kısıtlı. Evet. Sadece bildiğim bir şey var denizin üstünde olduğum zaman çok mutlu oldum. Hele de bir yerkenliyse. Eşimle beraber iki sene önce yoğun iş tempomuza rağmen şeytanın bacağını kırıp şu anda karşımıza olan keçi teknesinde <gülüyor> evet, yerken yapmaya başladık. Eğitime başladık. Evet eğitime başladık. Nasıl, ee, nasıl eğitim yani şey e, yaradı mı? Ben... Evet evet yaradı. Hatta eşim hiç <gülüyor> ömründe yerken niye bilmemişti. <gülüyor> e, fakat e, bilmiyorum nasıl olduysa belki doğal gelen bir yetenek. E, gayet güzel e, eşliyetini de almaya hak kazandı. Ama vakit gidip ehliyeti bile evet, almış Bu arada kesiyi anlatalım. Evet, keşiği, e, şu anda bize doğru yaklaşıyor. Ya, bırak bırak. E, attılar. Bu arada oltacılar Aa, var, var burada, Bilal. Bunlar bir arkadaş vardı burada. Evet. Bu arada biz burada Yerken'in keyfine çıkıyoruz, çok güzeldir. Burada şikayetçi olanlar da var. Şimdi bir tanesine söz hakkı veriyorum. Çünkü ben de bu Boğaz yarışında yarışırken kafama zoka geldiği oldu. Şimdi onu atanlardan birini yakaladım zannediyorum. Önce ismini alayım. Emre. Emre ile konuşuyoruz. Emre kaç yaşındasın? 18. Emre 18 yaşında. Biraz önce e, Allah cezanızı versin ben birazcık daha e, ağır şeyler söylüyordu. Karşılıklı e, söz aldık. Nezaket cümleler yok. Ama yani burada yelken yapılıyor olması onların rahatını kaçırıyor anladığım kadarıyla. Şimdi ben sözü Emre'ye vereceğim. Emre niye canı sıkılıyor bu yarışlardan? Nedir, neden istemiyor? Bir anlatsın bakayım. Açık bu arada. İyi günler. Evet şimdi söyle bakayım. Sen burada balık tutuyorsun. Bu yerkenca seni rahatsız mı ediyorlar? Aynen abi. İstemiyor İstemiyorum abi. Ya olmasın bir yerken boğazda. Olmasın abi niye olsun? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> olmasın ya. ya. hoşuna gitmiyor mu şu adamların buradan geçmesi? Gitmiyor abi. Sen de... Yerken yaptın mıysa? Yok yapmadım. Neden ben... yapmadın? 18 yaşındasın. Bir deniz çehrinde yaşıyorsun. Bir limanda yaşıyorsun. Hiçbir haklara gelmedi denize çıkmak. Abi ben çıktım. Ama Neyse sen işte denize çıktım ama şöyle bir şey. Balığa çıktım değil Balığa bula. çıktım, <gülüyor> vapura bindim, tekneye bindim, gece partilerine katıldım Bala tekne Peki bir derse başka <gülüyor> arkadaşlar var siz de aynı fikirde misiniz? Bakayım. Aa, ben açık değilmiştim. Aa, ama <gülüyor> nazik cümlelerle. Adam. Tamam peki. Ya, ne? İsmet, ne? İsmet. Şimdi ben sözü <gülüyor> İsmet'e veriyorum bunlar genç arkadaşlar bir grup. Ee, balık tutuyorlar evet. ee, ama İsmet'in zikine bilmiyorum şimdi öğreneceğim. Evet. Ben karşı değilim. Ee. Yani bir güzel görüntü ama yani burada balık sanı renkli oluyorlar. Yani böyle kıyıya yakışık olmasa e daha iyi. Öyle bakalım ama bak niye kıyıya bu kadar yakın geldiklerini hiç düşündün mü? Yok. Çünkü bak akıntı var. Akı hayır, hayır değil. Akıntı var. E, kıyıya yakın yerlerde akıntı sürtünme yüzünden şiddetini azaltıyor. Dolayısıyla evet. bu burnu geçebilmek için buraya yaklaşmak zorundalar. Yani Hı -hı. onların sizi rahatsız etmek için verdikleri bir karar değil. Yerkencilik gereği. Kıyıya bu kadar. Baksana o kadar pahalı tekneleri var. Sen burada oltana da e, sakınıyordun. Adam o kadar a, pahalı bir teknesine niye bu kadar disiplik kullanıyor sende? Bir nedeni olması lazım. Bak şimdi yaklaşıyor. Görüyor musun? Bak görürüm. Bence şu daha bu şu oltanın ucuna kadar filan yaklaşması gerekir. Onlar genellikle erken durur. Tosun. Hadi duvara toslar zaten. Tostlamaz ama. Orada dimenci yok. Ah, ah. Peki. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir, bir müzik arası daha verelim. Eee <gülüyor> Gökhan Hı? Akçaköy Denizi aşağı yukarı yarısına kadar geldi akıntı burnunda fenerin hemen yanında yapıyorum bu programı yani bir sokak programı olma halinde bu arada müthiş hoş bir şey oldu biraz önce de programa katıldı bu saatin program destekçisi Yeşim Taşdelen. Biraz önce bir aradan el edip, <gülüyor> inanamıyorum seni radyodan dinliyordum <gülüyor> diye ben de tuttum konudan programı aldım. Şimdi Yeşim bana e, asistanlık yapıyor. Ben de bu arada Akıntıburnu'nda e, olta takımları satan müfitte beraberim. Hemen önünde bir tane küçük kutu var içinde. Bir tane küçük deniz atı, üç tane istavrit Bey altı tane pavurya, iki tane de deniz yıldızı var. Ee, Müfitle ben yelken yarışları balıkçı ilişkisinin sohbetini yapmak istiyorum ama dayanamayıp sormak istiyorum Müfit o deniz atı nereden çıktı Allah'ını selam. Hepsi bizim bu akıntı burnun mahsulleri. Bütün yakaladığımız hayvan. Hepsi, hepsi olan. Deniz, deniz, deniz atı. Deniz atı. Deniz yıldızı. Paouryalar. Peki deniz atı bir işe yarıyor mu süs diye mi aldım buraya? Onu süs aldım Akşama kadar burada duruyor havuzda. Akşam yine çocuklar bakıyorlar, seyrediyorlar. Onlara öğretiyoruz. Deniz evet. gösteriyoruz. Deniz yıldızını gösteriyoruz. Bolukların çeşitlerini gösteriyoruz. Bizim Marmara'mızda yaşayan hayvanlardan bahsediyoruz. Akşam giderken hepsi denize salıp gidiyoruz. Anladım. Peki çocuklar iyi gösteriyor mu? Çok, çok. Çok iyi gösteriyorlar. Deniz bayılıyorlar. Peki geçen gün bir haber vardı Marmara ile tabii ki Karadeniz'le ilgili. Düfer yok, Torik yok. Ee, bir sürü balık çeşidi %95 e, mesela turist artık e, çıkmıyormuş. Kaç yıldır buradasın Nefis? Ben 60 senedir Arnavut köydeyim. Ve şu anda doğru balıklarının çoğu tükenmişlerinden. Fakat mevsim dolayısıyla şu anda bir Sardelya akını var. Hı -hı. Sardelya'dan başka hiçbir balığımız yok. arada ister ki geliyor o. anladım Peki gelelim biz yelken yarışına e, bu, e, ben de bu yarışta e, yarıştım. Şimdi büyük bir ihtimalle burada balık tutanlar şeye şaşırıyorlardır. Bunlar niye bu kadar e, kıyı, kıyıya geliyorlar? Biraz uzaktan geçselerdi bizi de rahat rahat balık tutsak diye düşünüyorlardır. Halbuki oradaki genç arkadaşı Emre'ydi sanıyorum ismi. Anlatmaya çalıştım. Teknik olarak yelkenlerin kıyıya yakın e, durması gerekiyor. Çünkü ne kadar kıyıya yaklaşırlarsa o kadar akıntıdan daha az bir ile evet. gidiyorlar. Evet. Bir genel nedir buradaki insanlar bu yarışı seviyorlar mı istemiyorlar mı? Senin fikrin ne? Şimdi buraya haftada bir gün Cuma İsmail, pazar günü gelişleri için balıkçı arkadaşlar bunlar keyfe geliyorlar. Bugün de tesadüfen bu yerken yarışması olması sebebiyle tabii çoğu olsa atamadı. Çoğu da zaten kopartıyor. Atar kopartıyor. E burada bizde biz biraz ekmek kazanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e bu arada tekrar hatırladım, edinmişsiniz burada oltu takımları satıyor. E peki ama mesela 5 dakika oltaları toplasalar, yelkenleri seyretseler, ne yaptıklarına baksalar, niye yaptıklarını anlamaya çalışsalar, sonra balık tutsalar. Yani bir tür uzlaşma sağlamak mümkün değil mi? Asla mümkün. Mümkün ama sanki balık kaçıyormuş gibi 5 dakika sonra balık bitirmiş gibi herkes ortasını biraz önce atmak istiyor. <gülüyor> Peki senin fikrini sen... E, a bu arada... E, Far 25 geçiyor. Bizim programa katılmış Bir ses verelim. Şükrü! Güzel gidiyorsunuz. Evet Far, Şükrü ve, e, Cemil geçiyorlar. Far 25 yapmışlardı. Ve projeyi anlatmışlardı. Ben de şimdi ilk defa görüyorum e, Far 25'i. Oldukça iyi gidiyor. Bu... E, iyi bir yarış teknesi olmuş. Peki Mehmet, senin bu yelken yarışları ile ilgili fikrini alayım. Vallahi ben e, çok hoşuma gidiyor. Renkli görüntüler oluyor. Çok hoş. Ama işte ne bileyim senede kaç gün yapılıyor? Çok biraz ender görüyoruz. Ben mesela senede bir gün görüyorum. Geçenlerde bir kupa yarışı daha vardı gene yelkenle ilgili. On da seyrek, gayet güzeldi. Peki geçenlerde buradan eski klasik tekneler geçiyor, anlattın mı? Ya, ya, ya, Nasıldı? ha ne bir olaydı. Resimlerini de çektim. Çok çok güzel yani öyle bir şey olamaz. Birisi dediğine göre bilmiyorum ne kadar doğru. O yarış 40 yıl önce evet. yapılmış, evet. 40 yıl önce yapılmış ve o devamı. E, onlar e, soylu boylu tekneler olarak anılıyor. Hı. Ee, Yunanistan o bir yarış aslında 2 etaplı belki 3 etaplı ee, Yunanistan'dan start aldı İstanbul'a geldiler İstanbul'dan e, Bulgaristan'a çıkıyorlar sonra tekrardan İstanbul'a gelecekler 2010 İstanbul Kültür Başkenti e, etkinliği çerçevesinde yapılan bir yarış yalnız geçenlerde e, Türk program başında da söyledim Türk Sayın'da Serdar Bapoğlu bir Serzeniş yazısı yazdı. Yani dünyanın böyle bir şey olamaz. Boğaza bu kadar yakışan, bu kadar evet. e, hoş e, görüntüler veren, gel kendi tekneler dünyanın başka bir yerinde olsa yüzlerce tekne onlara eşlik ederdi. Çok tek başlarına gelip geçtikler neredeyse diye. Doğru. Doğru mudur? Çok çok güzel yazdı, yazdı. E, hakikaten öyle yani. O 6 8 9 tane bir tekne geçiyor burada. Fakat daha hoş daha kalabalık Olması tabii, tabii, değil mi? tabii Hiç olmasa bir haber versene Boğaz'a millet gelseydi bir, ne bileyim bir bayrak sallasaydık. Bir şey değil yapsaydık. Yani kuru, kuru kuru kuru gittiler. Evet. Peki Müfit seni yakalamışken sorayım. Bu amatör balıkçılık, olta balıkçılığı kamış balıkçılığı diyelim. E, ne kadar yaygın? Çok. Çok yaygın. Müthiş bir yaygınlık var. Halen de çoğalmakta. Buna bir e, şey getirmeliler lazım. Mesela ben benim belgem var. Ben karadan yakalama belgem var. Böyle, böyle bir belge mi var ya? Ben tabii, belgesiz balık mı tabi Tabii asla öyle olmaz lazım Her önüne gelen şey yapıyor, kamış atıyor. Sahilden, sahilden kamış atıyorlar. Herkesin kafasına geliyor kurşun. Ne bileyim, sakıncaları da var bunun. Peki de zihnim bir saniye söylediklerini unutma. Bu duyduğunuz ses, helikopter sesi, e, yarışın fotoğraflarını çekiyor. Bu arada rüzgar birazcık arttı, şu anda İdefix balon basmış, olağanüstü e, hoş bir e, şeyle görüntü ve performansla bahçeye doğru gidiyor. Evet, e, açıkladığınız bu hafta böyle sokaktan yapıyorum, müfit şu anda program konuğumuz Arnavutköy'de Akıntıburnu'nda olta e, takımları satıyor. Ahtı bir de çok hoş bir şey anlattı. Ben tekrarlamak istiyorum. Bu kutunun içinde denizatı var, iki tane deniz yok. Aa, iki tane denizatı varmış. Ben bir tane görmüştüm. Bunları e, yakaladığı zaman bu e, kutuda e, çocuklara anlatıyormuş, denizatını gösteriyormuş, deniz yıldızını gösteriyormuş. Sonra da akşam tekrar suya atıyormuş. Böyle bir amatör eğitmenliği de var Müfit'in. Peki Müfit? Evet. Ee, şu anda da olta takıldı galiba, Ar yok, Ar karıştı. Arkadaşlara yardım ediyor. Peki var evet. mı söyleyeceğim bir şey? Efendim yok. Söyleyeceğim bir şey şu anda yok ama çok hoşuma gitti. Böyle bir röportaj yapmamız devamı bekleriz de Arnavut köyümüze. Peki o zaman biz de açık radyo dinleyicilerine, e, yani denize çıkamıyorsanız bile e, bir küçük olta takımıyla sahileyin. Ben e, şimdi tekrar e, Yeşim'le konuşmak istiyorum. Yeşim e, müzik arasında bana e, gelecekteki denizle ilgili projelerini anlattı. Tekrarlasana Yeşim. 2012'de inşallah kocam ve ben emekli oluyoruz. Ve tek alıp açık denizlere çıkıyoruz. <gülüyor> en büyük hayalimiz bu. Artık rüzgar bizi nereye götürürse oraya doğru gidiyoruz. Ama bu arada Açık Radyo dinleyicileri hepiniz sahile inin ve güzel yerkenleri seyredin. Az rüzgara rağmen. Peki bu arada tekrarlamamda yarar var. Yeşim Taş Deren e, Açık Radyo desteklisi. Bugün tesadüf Açık Deniz'in de desteklisiymiş. Burada yolda karşılaştık neredeyse. O e, programı radyodan dinliyormuş arabada. E, ve de ben de tuttum kolundan tabii ki. E, programı aldım yeşimi. E. Bu arada kahve dünyası geçiyor. Kavanç atıyorlar şu anda. Bakalım e, başarılı olacak mı kavanç? Evet, inişe geçtiler. Gayet başarılı bir kavanç attılar. Evet, e, şu anda da nefes geçiyor önümüzden. Onlar da olsa gidiyorlar yani kuzeye doğru yükseliyorlar. Belki Gürkan bir müzik arası daha verelim, sonra devam edeceğiz. Gracias güen por averme sperado tu perderme Bu başlamak istiyorum. Beysun şu anda akıntı burnunda. Şopan Mayıs yarışını takip ediyor. ediyorum. Tabii İstanbul'da günlerdir beklediğimiz gibi çok e, kapalı, yer yer hafif yağıştı. Ve rüzgarın da çok zayıf olduğu bir gün var. Tabii burada yarış şu anda nasıl gidiyor ben evden katılıyorum yarışın. E, iz, şeyini i̇zleyemiyorum ama Beysun gereken bilgileri verecektir. E, çok hafif bir Poyraz vardı savaş saatlerinde. Poyraz e, tabii... Sabah biraz yarışçıları sevindirecek düzeydeydi. Rüzgar aslında 5-6-7'in atları bulmuştu. Fakat yağışla birlikte, yağışın yağması diye, yağış start verilmeden önce rüzgar biraz kesildi. Ama şu anda yine Poyraz'ın esniğini görüyorum. Önümüzdeki saatler içinde, yani önümüzdeki bir saat içinde Poyraz'ın biraz sertleşmesini bekliyorum. En azından sertleşmesi derken 6-7 kuvvetlere kadar çıkabileceği gözüküyor şu andaki bulgulara göre o bakımdan. Yarış belki daha zevkli olabilir diyorum. Evet e, bu sıcak e, serin ve yağışlı hava ve ülke genelindeki etkisini sürdürüyor. Tabi yarın içinde e, yarış var. Bu sefer yarış e, cadde bostanlar başlayacak diye düşünüyorum. O bakımdan yarınki yağışta havanın biraz daha iyi olmasını bekliyoruz. O bakımdan yarın rüzgar bugünkü kadar olmasa da e, yine biraz zaman zaman değişken yönlü bir rüzgar olacak. Yarış boğaz dışında yapılacağı için de özellikle sabah Saatlerinde rüzgar yine Karayel'den eçecek ve Karayel, Yıldız ve Poyraz arasında rüzgarın değişmesi bekliyoruz. Ama yine yağış var tabii. Yağışın, öğle saatlerinde yağışın yine yer yer etkili olabileceği gözüküyor yarın için. Ülke genelindeki bu hava koşulları etkisini önümüzdeki haftanın ilk üç günü dışında da üç günleri sürdürecek ve haftanın ikinci yarısından itibaren hem sıcaklıkların yükselmesini hem de Buyla birlikte e, tekrar e, sıcaklık yükselmesiyle kararlı hava koşullarının gelmesini bekliyoruz. Ben şimdilik tekrar beysuna beysuna bırakıyorum sözü ve Chopin Mayıs yarışına katılanlara e, başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Ne? I yavaş yavaş sonuna geldik akıntı burnundan e, bazı yarışını e, şey bu şu anda exit geçiyor önümden bu arada orada tanıdık e, var var Asım bazı yerken e, kulübünden Oksalente e, beraber yarışmıştık gayet konsantre bir şekilde bu arada bir orsa sancak iskele durumu var e, bu arada e, rüzgar sürekli değişiyor. E, biraz burunda akıntı burunda biraz artıyor ama akıntı rüzgar ilişkisi doğru kuramayan tekneler buradan karşıya doğru akıyorlar ee, bak Yeşim şu anda taşların yanımda burada e, açık radyo destekçisi ve bu saatin destekçisi beraber biraz önce yarış analizi yapıyorduk bir tekne e, akıntıya e, ters girdi burnunu e, düzgün e, sokamadı akıntıya. biraz zeynep akıntıyı yeneceğim diye Manike'ye doğru aktılar. Mecburen tekrar döndüler ve tekrar kutu burnunu geçmeye çalışıyorlar. Şu anda da Deniz Harbokulu geçiyor önümüzden. Deniz Harbokulu'nun da sizin önünüzde eleştiri ee, onlar da geçiyor. Fakat teknelerin altı berbat, pis. Yani buradan e, donanma e, bir e, şey, uyarı demeyelim. Uyarı, ne hakkımız? Onlarda da görü, mesaj. Boğaz yarışı gibi herkesin izlediği bir yarışa katılıyorsanız şu teknenizin altını lütfen temizleyin. Değil evet, mi Yaşım? Ee evet, Peki bu arada Murat Yeşim'in eşi e, Murat Taşleren o da yanımızda. Biraz önce o yelken eğitim almış programa katıl dedim olmaz dedi. <gülüyor> eh ne yapalım olmaz o zaman. Tamam. Peki Yeşim Taşleren sevgili <gülüyor> destekleyicilerim bu programı kapatacağım birazdan senin son e, izlenimlerini alalım e, ve e, programı kapatacağız. Bu arada minik küçük <gülüyor> bir tekne geçiyor önümüzden. Evet iş. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Evet. Ee, ve bu şehir bize inanılmaz güzellikler veriyor gerçekten. Ee, her şeye rağmen bu az rüzgara rağmen burada yüzlerce değil ama herhalde onlarca tekne değil mi? Kaç tane var? Ee, en az 50 tane tekne var. Evet, en az 50 tane tekne var ve çoğu da bizim... Çok yakınımızdan geçiyorlar. Bunu izlemek bile çok keyifli. Bu arada çok sponsor var. Ee, evet, onu da bilmek lazım. sponsor ee, arada var. hemen önümüzden İstanbul Bilgi evet. Üniversitesi Yelken Kulübü geçiyor. Bu arada üniversitelerin yelken kulüpleri artmaya başladı. Ee, Güzel Sanatlar Akademisi'nin var biliyorum. Ee, i̇ç var biliyorum. Ee, bazı şeyin var biliyorum. Bilgi Üniversitesi'ni yeni görüyorum. Evet, bu da tabii şey, genç insanların böyle örgütlü bir şekilde katılıyor olmaları e, hoş doğrusu. Evet, sponsorları da unutmamak lazım. Herhalde radyoda adlarını söylememek gerekiyor. Ama hem ulusal hem de uluslararası birçok markanın sponsor olduğunu gördük bugün. Ve bu da e, bana en azından inanılmaz bir e, sevinç verdi. Hepinize çok teşekkürler. Peki ben Yeşim taşlarına çok teşekkür ediyorum. Hem bu programı e, renklendirip daha hoş bir program haline getirdiği için hem Açık Radyo'ya destekçi olduğu için bu arada özel olarak da Açık Radyo'ya <gülüyor> destek olduğu için teşekkür ediyorum. Bu arada tabii kendi dedikodusuna yapmam lazım. Siyah bir tekne ismini okuyamıyorum. Bir türlü geçemiyorlar. Benceremediler. beceremezler işi <gülüyor> <gülüyor> Peki. Açık Radyo'ya bu hafta da böyleydi. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.